Maide Suresi Devamı Necm 685 Ey iman etmiş kimseler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden, dininizi alay ve eğlence edinen kimseleri yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Eğer müminler iseniz de Allah'ın koruması altına girin. Ve siz onları salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya, toplumu aydınlatmaya çağırdığınız zaman onlar onu alay ve eğlence edinirler. Bu, onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli, bizim sadece Allah'a, bize indirilene, ve daha önce indirilene inanmamız ve şüphesiz sizin çoğunuzun hak yoldan çıkmış kimse olması yüzünden mi bizden hoşlanmıyorsunuz? De ki, Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah kimleri dışlamış ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunlar, Mekanca kötüdür ve yolun doğrusundan daha çok kaybolmuşlardır. Onlar size geldikleri zaman da iman ettik dediler. Halbuki küfür Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişle girdiler ve onlar kesinlikle küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlemiş olduklarını en iyi bilendir. Onlardan pek çoğunun günah işlemede, düşmanlıkta, ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kadar da kötüdür. Kendilerini Allah'a adamış kişilerin ve din bilginlerinin onları günahı söylemekten ve haramı yemekten men etmeleri gerekmez miydi Yapıp ürettikleri şeyler ne kötüdür. Ve Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler. Söyledikleri şeyler nedeniyle kendi elleri bağlandı ve onlar dışlandı. Tam tersi, Allah'ın iki eli açıktır, Dilediği gibi harcar ve andolsun ki Rabbinden sana indirilen onların çoğunda azgınlık ve küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme açısından artış yapar. Ve biz o Yahudilerin aralarına. Kıyamete kadar düşmanlık ve kin attık. Ne zaman savaş, bozum yapmak için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Ve onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Oysa Allah bozguncuları sevmez. Ve eğer kitap ehli iman etmiş ve Allah'ın koruması altına girmiş olsalardı kesinlikle onların kötülüklerini örter, ve kesinlikle nimeti bol olan cennetlere koyardık. Ve hiç kuşkusuz eğer onlar, Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirilen Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından her yönden besleneceklerdi. Onlardan bir kısmı orta yol tutan, bazısına inanıp bazısına inanmayan, inanmadığı halde inanmış gibi gözüken önderli bir toplumdur. Ve onlardan çoğunun yapmakta oldukları ne kötüdür. Necm 686 Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan, o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek dedenler toplumuna kılavuzluk etmez. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen kuralları hayata geçirmedikçe hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunda azgınlığı ve küfürü Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi arttırıyor. Öyleyse kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumu için üzülme. Necm 687 Şüphesiz şu iman etmiş kişiler, Yahudileşmiş kişiler, Sabi'iler, doğal dindarlar ve Nasraniler, kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salihi işlerse artık onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Necm 688 Andolsun ki biz İsrailoğullarının sözleşmesini aldık ve kendilerine elçiler gönderdik. Ne zaman ki onlara elçi nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdi, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlar. Ve onlar bir sosyal yangın olmayacağını sandılar da, Körleştiler ve sağırlaştılar. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu körleşti, sağırlaştı. Ve Allah onların yaptıkları şeyleri en iyi görendir. Necm 689 Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyen kimseler kesinlikle kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olmuşlardır. Halbuki Mesih, Ey oğulları benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa, kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun barınağı da ateştir. Ve şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için, yardımcılardan kimse yoktur demişti. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler kesinlikle kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse kesinlikle onlardan kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselere Acı veren bir azap dokunacaktır. Hala onlar Allah'a hatalardan dönüş yapmaz ve ondan af dilemezler mi? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem'in oğlu Mesih sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Anası da dost doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açığa koyuyoruz. Sonra yine bak, onlar nasıl döndürülüyorlar. De ki, Allah'ın aslarından sizin için zarar vermeye ve yarar sağlamaya gücü yetmeyen şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Oysa Allah çok iyi işitendir, çok iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde hakkın dışında aşırılığa gitmeyin. Daha evvel sapmış, birçoklarını saptırmış ve hak yolun ortasından sapmış bir toplumun tutkularına da uymayın. İsrailoğullarından şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededen şu kimseler, Davud ve Meryem'in oğlu İsa diliyle dışlanmışlardır. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri sebebiyledir. Onlar yaptıkları kötülüklerde birbirlerine engel olmuyorlardı. Elbette yapıp durdukları şey ne kötüydü. Onlardan birçoğunu kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişileri kollayıcı, gözetici, yönetici yaptıklarını görürsün. Benliklerinin kendilerinin önüne getirdiği şey, Allah'ın kendilerine gazap etmesi ne kadar kötüdür. Onlar, Azap içinde de sürekli kalıcıdırlar. Ve eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, onları koruyucu, yol gösterici yakınlar edinmezlerdi. Velakin onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Sen kesinlikle iman eden kişilere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak o Yahudileri ve o ortak koşan kimseleri bulursun. Ve kesinlikle iman eden kimselere sevgi bakımından en yakın olarak da şüphesiz biz Nasrani'yiz, yani Hristiyanlarız diyen kimseleri bulursun. Bu, kendi işlerinde keşişler ve rahipler olduğundan ve onlar büyüklük taslamadıklarından dolayıdır. Ve onlar, elçiye indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaş dolduğunu görürsün. Onlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizi şahitlerle birlikte yaz ve biz Rabbimizin bizi salihler toplumu ile birlikte girdirmesini umarken Allah'a ve Hak'tan bize gelen şeylere neden inanmayalım derler. Allah'ta onların böyle demeleri nedeniyle onları içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirmiştir. Ve işte bu iyilik güzellik üretenlerin karşılığıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler işte onlar cehennemin asabıdır. Necm 690 Ey iman eden kimseler! Allah'ın size helal kıldığı temiz, nefis, güzel şeyleri haram saymayın ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah aşırı gidenleri sevmez. Ve Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve siz inandığınız Allah'ın koruması altına girin. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız, Ağız alışkanlığı yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız sözleşmeler oluşturduğunuz yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Onun kefareti, ehlinize yedirdiğinizin en hayırlısından, en iyisinden on miskini yedirmek veya giydirmektir. Veyahut da bir köleyi özgürleştirmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de, Üç gün oruç tutmaktır. Bu, bozduğunuz zaman yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. İşte Allah karşılığını ödersiniz diye ayetlerini sizin için böyle açığa koyar. Ey iman etmiş kişiler! Hamr yani içki, herhangi bir yolla aklı örtmek, kumar, her türlü kolay kazanç amaçlı şans oyunu kulluk edilen nesneleri, kişileri temsil eden işaretler, semboller ve fal okları, tüm kehanet araç ve gereçleri ancak şeytan işinden zarar veren şeylerdir. Öyleyse durumunuzu korumanız, kurtulmanız için bu şeytan işinden kaçının. Gerçekten şeytan, hamur ve kumarda sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ın anılmasından, öğüdünden ve salattan yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaktan, toplumu aydınlatmaktan alıkoymak ister. Öyleyse sona erdirmiş kişiler vazgeçmiş kişiler misiniz? Ve Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve sakınıp tedbirli olun. Artık eğer uzak durursanız biriniz ki Elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İnanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere Allah'ın koruması altına girdikleri, inandıkları, düzeltmeye yönelik işler yaptıkları, sonra Allah'ın koruması altına girdikleri, inandıkları ve sonra Allah'ın koruması altına girdikleri ve iyilik, güzellik ürettikleri zaman takmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Ve Allah iyilik, güzellik üretenleri sever. Ey iman etmiş kimseler! Kesinlikle Allah ıssız yerlerde kimin kendisinden korktuğunu bildirmek için sizi bir şeyle ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir Allah sınar. Öyleyse kim bundan sonra sınırı aşarsa artık acıklı azap onun içindir. Ey iman etmiş kimseler! Siz dokunulmaz iken, hac görevini sürdürürken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için, Kabe'ye ulaşacak bir hediye yani yiyecek olarak hediye edilen hayvan olmak üzere öldürdüğü hayvanın benzeri ona ceza olacak. Buna içinizden iki adaletli kişi hükmeder. Yahut kefaret olarak miskinleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de tekrarlarsa Allah yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlar. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Suçluyu yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlama ilkesi sahibidir. Su avı ve onun yenilmesi size ve yolculara yarar olmak üzere size helal kılındı. Kara avı ise siz haç görevi sürdürür olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Ve kendisine toplanacağınız Allah'ın koruması altına girin. Allah, Kabeyi, yani o beyt-i haramı, haram ayı, hac yapanlara yiyecek olarak hayvan hediye etmeyi ve gerdanlıkları, Aç yapanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretleri, insanlar için bir ayağa kalkış, silkiniş, kendilerini kurtarış yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah'ın cezasının çok şiddetli olduğunu ve şüphesiz Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğunu bilin. Elçiye düşen sadece tebliğdir ve Allah açığa vurduğunuz şeyleri ve gizlediğiniz şeyleri bilir. De ki, her ne kadar pisliğin, kötünün, kötülüğün, kötü şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de, pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz. Öyleyse, ey kavrama yetenekleri olanlar, Kurtulmanız için Allah'ın koruması altına girin. Ey iman etmiş kimseler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın, istemeyin. Eğer onlardan Kur'an indirilirken sorarsanız, isterseniz de size açıklanır. Allah onlardan geçmiştir, onları bağışlamıştır ve Allah çok bağışlayan, ve çok yumuşak davranandır. Şüphesiz sizden önce gelen bir toplum bunları sormuştu, istemişti. Sonra da onlar Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabul etmeyen kimseler oldular. Necm 691 Allah, bahireden, sahibeden, vasileden ve hamdan hiçbirini öngörmemiştir. Ancak kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar ve onların pek çoğu akıl erdirmez ve onlara Allah'ın indirdiğine ve etçiye gelindendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan doğru yolu bulmayan kimseler olsa da mı? Necm 692. Ey iman eden kimseler! Herkes kendinden sorumludur. Siz kılavuzlandığınız doğru yola girdiğiniz zaman sapan kimseler size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Sonra da O yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Necm 693 Ey iman etmiş kişiler! İçinizden birine ölüm hazır olduğu zaman, vasiyet sırasında aranızdaki şahitlik, kendi içinizden adalet sahibi iki kişidir. Yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, sonra da ölümün musibeti size gelip çatmışsa, sizden olmayan iki kişidir. Eğer şüpheye düşerseniz, salattan, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmadan, Toplumu aydınlatmadan sonra onları bekletirsiniz. Sonra da onları, akraba bile olsa, yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Sonra da eğer o iki şahitin bir günah işledikleri anlaşılırsa, ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi, ''Onların yerine geçerler de, bizim şahitliğimiz o önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde biz yanlış davrananlardan, kendi zararlarına iş yapanlardan olurduk diye Allah'a yemin ederler.'' İşte böyle bir yemin, şahitliklerini usulüne göre yapmaları yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en yakın, en iyi yoldur. Allah'ın koruması altına girin ve kulak verin. Ve Allah, hak yoldan çıkanlar topluluğuna kılavuzluk etmez. Necm 694 Allah, elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek. Size verilen cevap nedir? Onlar, bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki sen, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği, en iyi bilenin ta kendisisin dediler. Hani Allah demişti ki, Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerinde ve annenin üzerinde olan nimetimi hatırla. Hani ben seni Allah'ın vahyiyle güçlendirmiştim. Yüksek mevkide olan biri olarak ve yetişkin biri olarak insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Hani benim iznimle, bilgimle, çamurdan, kilden, seramikten, kuş şekli gibi bir şey buhurdan yapıyordun. Sonra da onun içine üflüyordun, airesol oluşturuyordun. Onlar da yani hastalık yayan, haşılayan haşereler, benim iznimle kuş oğlu çabucak gidiyorlardı. Anadan doğuma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle bilgimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle bilgimle sosyal ölüleri çıkarıyordun, canlandırıyordun. Ve hani İsrail oğullarına apaçık kanıtlarla gelip de onlardan Allah'ın ilahlığına ve Rabliğine inanmayanların bu ancak apaçık bir sihirdir dedikleri zaman seni onlardan korumuştum. Ve hani havarilere bana ve elçime inanın diye vahyetmiştim. Onlar inandık ve bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza tanık ol demişlerdi. Hani havariler ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa, eğer iman edenler iseniz Allah'ın koruması altına girin demişti. Havariler, biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve biz de buna tanıklardan olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize bizim için öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir alamet, gösterge olarak gökten bir sofra indir ve bizi rızıklandır ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah dedi ki şüphesiz ben onun size indiricisiyim. Artık bundan sonra sizden kim inanmazsa ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla azaplandıracağım. Ve hani Allah demişti ki ey Meryem oğlu İsa ''Sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslarından iki tanrı edinin?'' dedin. İsa, ''Sen arınıksın. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer ben onu demiş olsam, sen bunu kesinlikle bilmiştin. Sen benim içimde özümde olanı bilirsin. Bense senin zatında olanı bilmem.'' Şüphesiz sen, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve ben içlerinde olduğu müddetçe onlar üzerine tanıktım. Ne zamanki sen beni vefat ettirdin, Geçmişte yaptıklarımı ve yapmam gerekirken yapmadıklarımı bir bir hatırlattırdın, beni öldürdün. Sen onları gözetleyenin ta kendisi oldun. Ve şüphesiz sen her şeye en iyi tanık olansın. Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, ''Mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin.'' dedi. Allah dedi ki, ''Bu, doğru kimselere doğruluklarının yarar sağladığı gündür. Onlar için içinde sonsuz kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş.'' Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Göklerin, yeryüzünün ve bunların içinde bulunan şeyin sahipliği, yönetimi yalnızca Allah'ındır. Ve o her şeye en iyi güç yetirendir.